Merhaba, Colin Termik Santral projesi nedeniyle 6 bin zeytin ağacını kaybeden Yırca köylülerinin sağlığı da kömürlü termik santraller nedeniyle tehdit altında. Greenpeace'in Soma'ya bağlı Yırca köyünde yaptığı 24 saatlik hava kirliliği ölçümünün sonuçları, köydeki hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenilir olarak belirlediği günlük limitlerin iki katından fazla olduğunu gösteriyor. Yapılan ölçümlerde ince partikül madde değerlerinin bazı alanlarda günlük sağlık sınırının 5 katına kadar yükseldiği görüldü. Greenpeace araştırmacısı Buket Atlı, buradaki kirliliğin en büyük nedenlerinden biri Yırca köyünün yanı başında olan Soma Kömürlü Termik Santrali. Bu santral Avrupa'nın en çok can alan ikinci Kömürlü Termik Santrali. Kömürlü santrallerin yaydığı gözle görülemeyen partikül maddeler sessiz bir katil gibi başta akciğer kanseri ve koa olmak üzere akciğer hastalıklarına astım bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıkları gibi hastalıklara neden oluyor. Bu bölgede var olan kirlilik ve sağlık sorunlarının katlanarak artmaması için planlanan kolin termik santrenin tamamen iptal edilmesi gerektiği çok açık. Türkiye'nin enerji ihtiyacı için öncelikle enerji verimliliği çözümleri uygulanmalı ve güneş, rüzgar gibi temiz enerji çözümlerine gidilmelidir dedi. Greenpeace'in ölçümünü yaptığı partikül maddeler yani PM 2,5... Kömürlü termik santrallerin yaydığı kum tanesinden bile daha küçük gözle görünemeyen ama akciğerlere nüfuz ederek akciğer ve solunum yolu rahatsızlıkları, kalp ve damar hastalıkları ve kanser gibi pek çok sağlık sorununa neden olan tehlikeli bir madde. Avrupa Çevre ve Sağlık Örgütü'nün 2013 tarihli raporuna göre bu maddeler kömürlü termik santrallerden çıkan kirletici maddeler içinde ozonla birlikte en tehlikeli olanı. Köyde kova ve akciğer kanserinin çok yaygın olduğunu ifade eden Yırca Köyü muhtarı Mustafa Akın da son 15 gün içinde 2 kişi akciğer kanserinden öldü. Bunun nedenleri hem santralden çıkan gaz hem de santralin kül barajı. Nefes alamıyor, çamaşır asamıyoruz, çocuklar da etkileniyor, küçük çocuklarda astım ve bronşit çok var şeklinde konuştu. Greenpeace'in bu yıl Mayıs ayında yayınladığı Sessiz Katil raporuna göre ise 2010 yılında Soma Termik Santrali'nden kaynaklı hava kirliliği, 1340 erken ölüme yol açtı. Artvin, Cerattepe'de maden sahasında ağaç kesimini engellemek isteyen yöre sakinleri bölgede 24 saat boyunca nöbet tutmayı sürdürüyor. Artvinlilerin Cerattepe'de ağaç kesimini engelleme eylemi geçen hafta başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin Cerattepe'deki maden alanın çevresinde ağaç kesimi için örnekleme çalışması yapma kararı aldığını öğrenen yöre sakinleri araçlarla maden sahasına gitti. Bölgede orman ekiplerince yapılması planlanan ağaç kesimi de grubun geleceğinin haber alınması nedeniyle gerginlik yaşanmaması için durduruldu. Bölgedeki eylem o günden bu yana sürüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karağan, Artvin halkının yaklaşık 20 senedir madene karşı mücadele ettiğini hatırlattı. Şimdi de maden sahasında yol genişletme amacıyla ağaç kesimi yapılmak istendiğini belirterek buna izin vermeyeceklerini söyledi. Ağaç kesimini engellemek için her gün nöbet tutmaya devam edeceklerini kaydeden Karaan, bu iş sona erene kadar burada nöbet tutacağız. 20 senedir bekliyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü numune kesimi yapacak, sonra da şirket ağaçları kesecek. Bunu engellemek için sürekli beklemek zorundayız dedi. Mahkemenin kararına göre tavır koyacaklarını belirten ve mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Karaan, nöbetimiz çıkacak karara bağlı. Orman Bakanlığı dileriz ki doğru karar verir. Buradaki ormancılarımızı da sıkıntıya sokmaz. Yukarıda Aşağıya gelen bir baskı var. Şirket buradaki işletmeye baskı yapıyor. Daha önceki yıllarda da ruhsatları iptal edilmeden önce aynı şeyi yaşamıştık. Mahkemenin ruhsatlarını iptal etmeden bir hafta önce oradaki alanda tıraşlama kesimi yapmışlardı. Aynı şeyi tekrar yaşamak istemiyoruz. Sonuç alana kadar nöbet tutacağız dedi. Nöbet tutan çevre gönüllerinden Hasan Yüksel de 1600 rakımda Cerat Tepe bölgesinde ayıların, kurdun, kuşun, böceğin sesi olmak ve onların haklarını korumak için nöbet tuttuklarını söyledi. Yani sadece kendi sağlıkları ve doğaları için değil, orada yaşayan bütün canlılar için Cerrah Tepe'de insanlar harekete geçiyor. Ve gelelim Batman'a. Batman Belediyesi Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi ile birlikte okullarda atık to pil toplama kampanyası başlatmış. Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir kampanya amacının, Çevreye bilincinin geliştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması diye bahsediyor Özdemir. Bizim bu kampanyamıza sadece okullar değil, tüm eğitimcilerimiz, kurumlarımız, ailelerimiz, tüm halkımız katılmalı. Herkesin göstereceği duyarlılık çocuklarımıza çevrenin korunma bilincinin kazandırılmasında etki olacaktır, diyor. Ve atık piller çöpe ateşe su kaynaklarına atılmamalı, toprağa karışacak şekilde bırakılmamalı. Aksi takdirde pillerin dış kabı zamanla denilir. içindeki kimyasal maddeler toprağa ve sulara karışır. Onun için kullandığımız radyo, el feneri, CD çalar, oyuncak işletme, cihazı, kol saati, masa saati, cep telefonu gibi cihazlarda kullanılan piller bittiği zaman çöpe atmadan ayrı bir yerde biriktirilerek bunların daha sonra okullardaki atık pil toplama kutularına bırakmak gerekiyor, diyor. Kent'teki tüm okullarda 30 Nisan 2015 tarihine kadar bu kampanya sürecek. Ve en fazla pil toplayan ilk üç okula düzenlenecek törenle çeşitli ödüller verecek. Yeşil ve barış dolu bir gezegendiriyoruz. Esen kalın.